Merhaba Açık Radyo 95.0, Gürültü Öldüman. Ben Volkan Terzoğlu, yine karşınızdayım. Ben Şevket Akıncı, iyi akşamlar. İyi akşamlar, ben Can Tutu. On Coleman serimize devam ediyoruz. Şevket, sen bir şeyler söyleyeceğim diyordun. Söz sende olsun. Valla geçen programda işte Murat abi şey demişti, Charlie Parker'a olan hayranlığından bahsetmişti On Coleman'ın. Charlie Parker'a olan hayranlığından ve bu hayranlık işte kariyerinin ileri safhalarında bile devam ediyor. Şimdi şunu düşündüm açıkçası pek jazz tarihi kitaplarında da bahsedilmez ama Ornette Coleman'ın Charlie Parker'ın alternatif bir uzantısı olduğunu düşünebileceğimi fark ettim. Yani Coleman'ın özellikle böyle melodi, melodilerindeki kromatizm, tempo ve senkoplu işte ritmik yapısı Biraz bunu gösteriyor e, açıkçası. Yani Parker dinlediğini biliyoruz. Hatta diğer müzisyenlere de e, Charlie Parker dinleyin mutla, mutlaka diye e, öğütler verdiğini biliyoruz Ornette Coleman'ın. Şimdi bu hep yani şu şunu düşündürmeye itti. Yani özgür caz bir devrim olarak algılanıyor, biliniyor. Ama Ornette'ın... E, ...Parker'a karşı ilgisel alındığında bir e, bap'tan evrildiğini düşünebiliriz. E, yani Hard bapa belki bir tepki o, olduğu da düşünülebilir. Yani sonuçta 1950'lerde hakim olan üç tür var değil mi? Bir, birisi işte Hard bop, e, Art Blakey var işte bu Hard ...Sony Sonny Rollins, Horace Silver, Clifford Brown, Lee Morgan, Miles Davis'in e, ilk beşisi mesela. E, diğer bir akım West Coast. Dave Brubeck, işte Chet Baker falan, Modern Jazz Quartet'te bir şekilde ele alınabilir. Ve 1950'lerin sonunda özgür Jazz. Şimdi Charles Mingus ve Thelonious Monk'u kendilerine ait bir kategoride olarak görüyorum ama diğerlerini kategorileştirmek bir şekilde mümkün oluyor. Yani West Coast'çular bebop'u es geçip Lester Young'a ve bebop'u es geçip Lennie Tristano okulundan geliyorlar. Hard bop, bebop'un direkt bir uzantısı. Ama e, tüm özgür caz değil belki ama Ornette Coleman özelinde e, Charlie Parker'a alternatif bir devam olduğunu düşünüyorum. Yani bu dediğim gibi işte tempoların hızlı olması, e, cümlelerin kromatik yapısı, işte kullandığı, head, özellikle melodilerde kullandığı senkoplar böyle bir şey düşünmeye itti beni. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Burada çok küçük bir ekleme yapacağım. Ornette Coleman'ın bahsettiğin melodilerdeki senkopları hakikaten bebop özelliklerini taşıyor. Karakteristik özellikleri taşıyor. Hatta e, Ornette Coleman'ın Free adlı bir eseri vardır. Bir gün bir yayında çalarız. Hani butlak eseri değil. E, Ornette Coleman'ın bilinen eserlerinden biri. Yanılmıyorsam Change of the Century. Evet, gibi. Change of the Century'den. Onun mesela melodisi hakikaten bir bebop line'ıdır. Tam bayrak taşıyan bir eserdir. Ee, Charlie Parker'ın e, şeyi gibi, nasıl diyeyim? Charlie Parker eserleri gibi. Ya da yine 1962'den bir eseri vardır. Çok etkiler beni. Cherry ile birlikte melodiyi çalarlar. Moon Inhabitants diye. Evet. O da mesela e, birlikte yani Charlie Parker ve Dizzy Gillespie'nin e, oluşturduğu birlikte yürümeyi, birlikte yürümekten kastettiğim birbirine sarılarak değil birbirinden bağımsız gibi durarak aslında aynı yolu oluşturduğu yürümeyi Don Cheney ile birlikte icra ettikleri mükemmel bir buplandıdır. Bu da e, dinleyicilere dinleme önerisi olsa. Evet, evet. Şimdi ben çok önceden yani kaç yıl önce anımsamıyorum. Bir kitap de okumuştum. Hangi kitapta olduğunu da anımsamıyorum arkadaşlar. Caz tarihini tarihin devamlılığı sürecinde yani tarihin akışında öncelikle Charlie Parker onun ardılı Coltrane onun ardılı da Braxton olarak aslında ifade etmişti. Yani tarih bu şekilde buluşları caza getirdikleri yenilikler ve Cez'in kilometre taşları olarak aslında söylüyor. Tabi diğerlerini sanki es geçiyormuş gibi görünsek de aslında diğer müzisyenleri de bu anlattığı kategorizasyonun içinde toparlıyor diye bakmak lazım. Yani çok haksız bir kategorizasyon değildi anımsadım beni. Şimdi bu bağlamdan yola çıkarsa çalış biçeme açısından az önce söylemiş olduğunuz çeşitli teknik özelliklerden dolayı Charlie Parker'ın duyduğu hayranlık ve sevgi yüzünden aslında Charlie Parker'ın devamı niteliğinde değerlendirmek mümkün. Ama caz tarihinin gelişme açısından baktığımız zaman da az önce söylemiş olduğum o ne olduğunu unuttum kitaptan yola çıkarak böyle bir değerlendirme yapabilir misiniz? Caz tarihindeki Ornette Coleman'ın o bağlamda tarihin akışındaki yeriyle ilgili olarak. Konuyu bir, küçük bir giriş yapayım. Ee, müzisyenler her zaman kendilerinden öncekinin mirasını taşır ve kendinden bir şeyler katar diyebiliriz genellikle. İşte Charlie Parker'ın erken döneminde Johnny Hodges'a çok benzeyen lineları vardır. Zamanla işte kendi yolunu, kendi ifadesini, kendi dilini bulmuştur. Onet Com'un için de bunu söyleyebiliriz. Hatta ilk pol e, pardon ilk 1962'de kayıt dinlemiştik. Açık e, radyodaki bu gürültü ve dumanın ilk yayınında, zaten Ornette Coleman'in ilk albümü o piyanonun da bulunduğu *Santinasti Music of Ornette Coleman* 1958'den. 50, 58'den. Bir de Ornette Coleman'ın birkaç yıl sonraki. Yani aslına bakarsanız, 10 yıl, 15 yıllık bir ilerleme değil, birkaç yıl içerisindeki. Kendini daha ra rahat açık edebilme de diyebiliriz buna. Çünkü 3 yıl içerisinde bu kadar keskin bir şey olmasa gerek. Zaten varoluşusunda bulunuyor olsa gerek. Neyse çok uzatmayayım. Ornid.com'un bomba atıyor gibi sanki. Kendinden öncekilerde olmayan bazı şeyler açığa çıkıyor gibi. Hatta bir röportajda Ornid.com'da şey diyorlar. İkinci Viyana Ekolü'nden etkilenmiş olsanız gerek. Politico'nun bunu bilmediğini söylüyor. Hatta bilmediğini, dinlemediğini, bu eserlerden feyiz almadığını e, röportaj yaptığı kişiye söylüyor ama inandıramıyor bile. Bu tepeden inme olan yaratıcılık bir kolektif bilinç ürünü bilmiyorum ama gerçekten bomba etkisi yaratan bir şey. Çünkü kendinden öncekilerin izlerini taşısa da bazı şeyler çok farklı. Bu mesela... Ya. Thelon Hüsmonk'ta da var. Can 12 tondan yola çıkarak mı yapılan müzikten? Evet. Ben büyük ne? bir bağ kuramadım açıkçası. Ya Cecil Taylor için söylenebilir bu açıkçası. Çünkü kompozisyon mezunu e, evet. e, Cecil Taylor ve New England konservatöründen ve 2. Viyana okulunu biliyor. Ve hakikaten Cecil bazı cümleleri gerçekten atonal. Yani aralarında en atonala en yaklaşan kişi. Ama hmm. şey Ornette Coleman başka, başka bir yerde. Hmm. Ve 1970'lerin başında böyle Third Stream örneklerini... New Yorkism. Yani oradan daha çok kendine ait bir takım ilişkiler kuruyor, kurduğunu düşünüyorum. Yani eğer bir ikinci Viyana okulunu dinlemişse de bunu 70'lerden sonra yapıyor, yani daha ilk başlarda değil. Ben böyle bir düşünüyorum. Ha. Yani bir, bir şekilde aslında Charlie Parker'ın böyle bir bilinci vardı anımsadığım benim Bartok ıı, ve Stravinsky'nin dinlendi yani Charlie Parker tarafından öyle bir şeyler okumuştum yine anımsıyorum ama Coleman'ın böyle bir şey olması yani müziğine baktığım zaman da. 70 lira harç tutuyorum. Çıktığı zamanlar, şimdi söylüyorum, mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Müzeye geçelim mi arkadaşlar? Evet, evet, geçelim. Peki, e, bugün e, aslında bir butle kayıt dinlemeyeceğiz. Yine bir e, CD'den alıntı yapacağız. E, fakat bu CD'yi bulmak hakikaten güç. Paylaşım sitelerinde falan da e, yani müzik sitelerinde görülmüyor yani bir e, albüm bu. O yüzden ayrıksız bir albüm olduğu için ve çok da güzel bir e, üçlüsü ile karşımıza çıktığı için ona kulak verelim istedik. 1965, 4 Kasım tarihinde Paris'te e, Sal de la Mutualité, değil mi? Doğru okuyorum Şevket. Evet, evet. Sal de la Mutualité falan. <gülüyor> mutualité. <En> mutualité. <gülüyor> Tamam. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> orne, orne, Ornette Coleman, David Eisenstein ve Charles Moffat'le birlikte çalışacak. David Eisenstein'ın kontrbasta Charles Moffat'la davulda. İlk ineceğimiz parça kısa bir parça. Sednance isimli. Kulak verelim. Sonra devam edeceğiz. Dediğimiz parça Ornette Coleman'un üçlüsüne aitti. Ornette Coleman'a burada David Isles'ın kontrabası, da Charles Mofet, davullarda eşlik etti. 4 Kasım 1965 tarihinde. Bu konser aynı zamanda yani 1964-65'te Ornette Coleman'ın Avrupa'ya uzandığı, Avrupa'da çeşitli şehirlerde konser verdiği döneme denk geliyor. 1964-65'te Golden Circle dönemi. Orada hep David Isons'un ve Charles Moffet Ornette Coleman'a eşlik ediyordu. Birlikte müzik yapıyorlardı. Dikkatimi çeken şeylerden biri, Avrupa, Amerika ekolüne göre müziğin özgürlüğüne, sanatın özgürlüğüne biraz daha yatkın ve insanların deneyselliklerini daha rahat açığa, açığa çıkarabildikleri bir yol. Şimdi Ornette Coleman'ın trompet çaldığını biliyoruz ama Ornette Coleman'ın trompet çalışını halka arz ettiği dönem bu dönemler, Avrupa kayıtları. Daha sonra Ornette Coleman'ın trompet çaldığı ve insanların duyduğu Avrupa dışındaki ilk kayıt bir Jack McLean albümüdür. Old Gospel diye. Ornette Coleman orada ilk kez trompet çalar. Blue Note albümünde Ornette Coleman trompet çalıyor ve çok kötü çalıyor. Neyse konu bu değil. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani trompete kemanı da eklemesi ve bunu müziğinde yansıtması cesurca icra edebilmesi o dönemki Avrupa'nın da ki yani hala bunun birçok örneği var onun müziğinde büyük katkı oluşturduğunu gösteriyor. Bu istersen aslında konu ilginç bir konuya geldi bence. Avrupa'da müzik üretimi ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzik üretim üzerine az önce söylemiş olduğundan yola çıkarak daha sonra bir anekdotla aslında bir ben de fikirlerimi söylemek istiyorum. Çok güzel olur. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde müzik üretiminde ciddi şekilde hani yani yani kapitalizmin. E, merkezi olarak düşürsek Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi şekilde siyahların üretiminden yalnızca beyazların nemalandığı bir piyasa piyasa demek çok tiksindiriyor beni ama bir o gerçek bu. Ortam var. Şimdi bu durumda siyahlar bir şekilde hem ırkçılığa maruz kalmak nedeniyle hem de bütün üretim araçlarının beyazlar tarafından sahip olması nedeniyle ciddi sıkıntı çekiyorlar. Kaldı ki e, muhtemelen biz bu konuya ileride etraflıca e, bakarız. E, fakat siyahların kendi müziklerini ortaya çıkartmak üzere oluşturdukları çiftli label'lar vardır. Değil mi? İşte Mingus'un var. Yani bir, bir, birkaç tane öyle e, ayrıksa örnek görüyoruz. Ve burada ciddi şekilde beyazlara aslında bir şekilde kafa tutmaya yönelik adımlar bunlar. Bir, e, müzik tamamen e, sanat olarak bakılmayıp da bir tüketilen araç olarak... Bir e, ürün olarak aslında değerlendirildiğinden dolayı. Ve aynı zamanda yapılan müzikteki müze ilişkin olarak teknik birkaç ileri adım e, genel olarak hani, popüler kültüre hizmet etmediği konucuyla birlikte e, dıştalanıyor. E, böyle olunca da siyahlar ki pek çok örnek var. İşte e, Artan Sambov Chicago'nun Avrupa'ya gitmesi, e, işte yani Chicago'dan pek çok seni Anthony Braxton'ın ya da Albert Ailer'ın. Değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Ve aynı zamanda Ornette Coleman'ın da bu dönemde Avrupa'da olması aslında o bağlamda bir tesadüf değil. Bunlar tüm Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzik üretimleri olarak o piyasayı yönetenlerin, yani müziğin ekonomi politiğini elinde tutan insanların üretim araçlarının sahipleri beyaz kapitalist Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanların çektirdiği sıkıntıların aslında sonucu olarak bakmak lazım. Fakat çok ilginç bir yandan da hani e, Valerie Wilmer'ın e, kitabında bu insanların ne kadar dokunulur, e, öyle üstün insanlar olmadığı, içimizden birileri olduğuna ilişkin olarak hani tezler e, üzerine kurguldur Valerie Wilmer'ın kitabı. Burada şöyle bir şey vardı. Brötzman Türkiye'ye geldiği zaman e, 2000'li yılların başıydı sanıyorum. E, bir söyleşi yapma imkanı bulmuştum ben. E, orada e, işte Albert Eiler'ın Avrupa'ya gelmesinin işte Mershingan'ın oluşmasında ne şekilde e, etkisi olduğu üzerine falan. E, Ger Mershingan hangi tarihliydi? 1968. 68. 68. Tamam e, yani doğru bir e, tarihsel gönderme. Yani Bradford bana o kadar güzel bir şey söylemiş ki Albert Eiler'ın bir insan olduğuna dair. Ya Volkan demişti, hani, e, tamam müziğin oluşumunda sen böyle çok üstün şeyler görüyorsun ama Albert Ayer'in Avrupa'ya gelmesindeki ya da İsveç'e gitmesindeki temel bir tanesi İsveçli kadınların güzel olmasıydı dedi. E, yani i̇şte bu da, samimi bir hiz. Evet, yani çok insani bir şey ve çok e, aslında hoşuma gitmişti elbette. E, hani ben bir yandan işin e, politikasını kurcalamaya çalışırken aslında bir yandan da e, yaşama dair Bulguları bazen kendimde atladığını düşünebiliyorum. Evet söyleyeceklerim bunlar. Bunu biz bence daha etraflıca konuşuruz diye düşünüyorum ileri programlarda arkadaşlar. Hani Şikagoluları falan konuşurken muhtemelen Avrupa'daki kayıtlarına bakarken onların Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış oldukları kayıtlardan ne kadar aslında farklı ortaya koyulduklarını görme fırsatı bulacağımızı düşünüyorum. Ne yapalım? Müzik mi dinleyelim? Ya var mı söyleyeceğiniz bir şeyler? var? Dinleyelim bir sonra konuşalım isterseniz. Tamam. Ee, o zaman Lan bunu dinleyeceğiz. Ee, yine Çok aynı güzel. konserden. Ee, 4 Kasım 1965 tarihinde e, Ornette Goldman'a David Eisenstein kontrubasta Charles Moffett davullarda eşlik ediyorlar. son trioyu dinledik. Evet, 4 Kasım'da, sonra, evet, 4 Kasım 1965'te e, Paris'te David Dizonson kontrbası ve Charles Moffett e, yer aldı. Land Boom'u Burada özellikle eşlik etti lafını aslında kaldırmamız lazım lügatımızdan. E, çünkü özgür cazda eşlik etmek diye bir kavram yok. Birlikte çalıyorlar. Burada aslında e, özgür cazın oluşma niteliklerinden birisi de ee, insanların birbirine eşlik etmesi değil, birlikte ortaya çıkan e, bir e, müzik bu. Herkes eşit e, derecede müziğe katkı sunuyor burada. Ya işte, ee, yani can konuda bir şeyler söylersiniz. evet. Yani ya şimdi bu roller dediğin gibi hakikaten herkes solucu aynı anda solucu, herkes eşlikçi aynı anda. Yani dediğin gibi bir iki yer yok. Ama şimdi bu e, armoniye bağlı kalmamak üzere piyanoları piyanoyu kaldırdı gruptan. Normalde hep bir armonik enstrüman olur caz kayıtlarında ve Ornette Coleman bunu kaldıran ilklerden bir tanesi. Fakat yine de bir dayanağa ihtiyaç duyuyor Ornette Coleman diye düşünüyorum ve David Isenson biraz piyano görevi görüyor. Bir piyanist görevi görüyor. Charlie Hayden da bir takım bir şekilde tonaliteleri duyuruyordu takip ediyordu Ornette Coleman'ı. Burada daha böyle bir daha simultane bir alışveriş var diye düşünüyorum. Ve bir, bir şekilde onu dolduruyor ve Charles Moffitt de mesela çok daha büyük bir katkı sunuyor. Bu parçada olduğu gibi. Dinlediğimde şunu fark ediyorum. Hani bir normalde bir bebop davulcusunun ya da hard davulcusunun trompet üstüne yaptıklarını tüm davula yayıyor gibi. Bunu Ed Blackwell'de de ilk gruplarında olan Ed Blackwell'de de duyabiliriz. Yani söyleyeceklerim bunlar. Katılıyor musunuz bu David Айzens'ın mevzusuna? Benim hani duyduğum bu. Bir de bu ben e Evet Aa, lütfen lütfen lütfen yo, yo, buyur, buyur buyur. Başka konuya geçecektim de sen önül lütfen. Deyimiz aynısın Bir, bir, bir e, olguyu ya da bir müzisyeni ya da işte bir sanatçıyı bir başka sanatçıyla ya da bildiklerimizle karşılaştırarak da onun tadını elde ederiz. Yani sevdiğimiz bir yemeği başka bir restoranda yediğimizde diğeriyle karşılaştırmış oluruz ve zevkimize karar veririz. Bu da öyle. Biz şimdi Ornet Komun'un ee, uzun yıllar birlikte çaldığı Charlie Hayden'ı iyi dinlediğimiz için yıllardır dinlediğimiz için e, Isenson'ı da onunla ister istemez karşılaştırıyoruz ee, Ornette Coleman'ın çok önemli albümlerinden biri vardır e, Science Fiction benim en sevdiğim albümlerden biridir hatta sanki dünyanın sonu gelmiş ve her şey geride kalmış gibi böyle e, kademe kademe batan güneşli bir kapığı vardır Beni oradan vurmuştu zaten Neyse Hı -hı. o albümde Charlie Hayden birlikte çalmanın yanında Ornette Coleman'ın yoluna yani Ornette Coleman'ın yürüdüğü yolda böyle küçük tutku balonları atıyor. Onlar patlıyor sanki ve Ornette Coleman onların üzerinde yürüyerek yükseliyor. Bu Bu biraz eşlik ifadesine uyan bir şey sanki. Belki Charlie evet. Hayden değil David Isons'ın olsaydı başka tür balonların içerisinde Ornette Coleman başka bir güzel e, müzik sergileyecekti bize. Bilmiyoruz. Kötü olmayacağına inanıyorum ama başka bir güzellik olacağını düşünüyorum. David Isons'ın bahsettiğim gibi melodik hatları kurma konusunda Ornette Coleman'la Charlie Hayden kadar uzun süre çalmadığı için e, biraz daha alenen vurguluyor bunu. Özellikle bu Stockholm kayıtlarında, işte Golden Circle kayıtlarında, Face Them Places'da da çok dikkati çeker. Evet, Onet Colm'un piyanoyu çıkarmış ama David Aziz'in piyanonun varlığını üstlenmiş. Belki bilmeden yapmış bunu. Bilinç dışı evet. süreçte bunu yapmış. Mesela Charlie Hayden öyle değil. Charlie Hayden, BBC Jazz belgeselini de anlatıyor. Charlie Hayden'a sürekli işte aynı hattı yürümemesini, bir şeyleri değiştirmesini söylüyor. Charlie Hayden artık başa çıkamadığı için yazmaya başlıyor. Burada bunu böyle çalayım, burada bunu böyle çalayım, burada bunu böyle bozayım, burada ilerleyen bir melodik yapıyı böyle kırayım diye. Yani özgürleşmek için bile kendi kurallarıyla çalışıp gayret eden bir adam. Dolayısıyla ikisinin de farklı tatları olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceğim bu. Charlie Hayden'la ilgili de bir, birkaç bir parantez açma gereği duyuyorum burada. Çünkü özgür caz basçısı olmasına rağmen çalışı, yani hakikaten benim duyduğumda, Armoni'ye ve akor dizilerine sanki sıkı sıkıya bağlı. Eşlik ettiği müzisyenlere kıyasla özellikle Ornette Coleman ve Don Cherry'e göre geleneklere daha çok bağlı. Bunu daha sonra kariyerinin daha sonraki safhalarında da görüyoruz ama... Ve Hayden'ın, Charlie Hayden'ın görevi bir, bir taraftan yani swing hissiyatından yoksun. Bir müze swing du duygusu yüklüyor sanki. Ve o ilk dört üstünde e, duyduğumuz şey... De bunu çok rahat hissedebiliriz müzikte. Yani nefeslerin çaldıklarını bas yürüyüşlerine tercüme ediyor ve bir tempo yaratıyor. Burada daha aslında David Isons'un daha özgür bir yaklaşım var. Yani Charlie Hayden kadar nasıl diyeyim swing duygusu yüklemese de daha interaktif bir, şey, bir çaba var. Interaktif olma çabası var gibi hissediyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu konuda ama Charlie Hayden bir tempo yaratmak üzere bir şey vardı. bir kaygısı var. ve bir özgür da önemli katkılarından biri de bu. Yani grubun bütünlük içinde tınlaması açısından eee yaptıkları çok faydalı oluyor. Yani bir anchor denir ya onun Türkçesi tam tam o bir çapa görevi görüyor. Ve David Isenson burada biraz daha fazlasına yüklenmiş gibi hissediyor. Yani resmen dediğim, dediğimiz gibi bir piyanoyu e, piyanonun görevini üstleniyor. Mesela Henry Henry Grimes, Gary Peacock bile ve o dönemde Siron, Alan Silva, diğer basçılara Kent Carter'a bakarsak biraz daha dokusal çalıyor ve Charlie Hayden'la bu müzisyenler, bu basçılar arasında bir nevi bir, bir bir arada duruyormuş gibi arada bir yerde ortada bir yerde duruyormuş gibi hissediyorum David Eisenstein çok küçük ve çok kıyıda köşede kalan aklıma senin getirdiğim bir şey. Onetcom ile en uyum sağlayabilecek bassçı benim için hep Alan Silva olmuştur. Birlikte çalmamışlar ama Lonestar Surface diye bir kaydı vardır Alan Silva'nın. Selescil Ben evet, adıyla geçen ee, BAG Actual'dan çıkan bir kayıt. Big ah işte. O Ornette konjesi yatı var orada benim için. <gülüyor> evet. O özgür <gülüyor> <free jazz> sonrasında <gülüyor> yani free jazz'in yapısından yola çıkarak aslında bir büyük orkestrayı özgür bir şekilde çaldırtan bir albümdü benim anımsadığım Blue Surface. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok, çok fazla sayıda enstrüman vardı içeride. 15 kişi falanlardı sanıyorum. Çok <gülüyor> <yine> bu dönem <gülüyor> ben şey dikkatimi çekiyor bu Böyle Blue Note'ta kaydediliyor bu İsveç'teki Golden Circle albümlerinde Blue Note'da üstleniyor. Hani hakikaten Blue Note'un o dönemde bir takım avantgarde kayıtları var. Biraz daha periferik bir şekilde üstünden geçiyor. Yani Cecil Taylor'ın Conquistador'u var, Eric Dolphy. Geraçan <gülüyor> Monkur'un Evolution albümü. Yani o dönemde Özgür Jazz dinleyiciliğin çoğu tarafından kaotik işte takip etmesi zor ve hatta zaman zaman sinir bozucu bir müzik olarak algılandığı için Blue Note'un bu adımını hani cesur buluyorum. Yine de biraz daha fazla yapabilirdi diye düşünüyorum. Abi bak e, evet. yaptı da 1971 yılında Chick Corea, Anthony Braxton Dave Holland ve Barry Halskool'un dörtlüsü circle kayıtlarını hmm. çıkardı. Circle'un kayıtlarını çıkardı şey. Blue Note. Yani çıkma olduğu için yapıyor tabii bu işi bence ama yine de e, çok önemli hani yine de bazı albümleri gerçekten de e, şu anda bile e, dinlemekte insanların... ben yani arkadaşlar işin komik kısmı şunu düşünsenize, Anthony Braxton bir Blue Note albümünde çalmış. <gülüyor> o da güzel. <gülüyor> yani evet. çok fantastik bir şey gerçekten. Peki hadi müziğe dönelim arkadaşlar. Çok verimli e, konuştuğunuz hakikaten de ben de aydınlandım. Sağ olun. Şimdi Fallen Stars adlı parçayı dinleyeceğiz. Sonet Column'un üçlüsü 4 Kasım 1965 tarihinde Paris'te vermiş oldukları konserden. Fallen Stars. <Gülüyor>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 üstünden dinledik. Fallen Stars adlı parçaydı bu. 4 Kasım 1965'te Paris'te vermiş oldukları konserde. Ornette Coleman'la burada David Eisenstein kontrbasta Charles Moffett davullarda eşlik etti. Bu daha çok Charles Moffat'in çalışımı dinledik aslında. Burada keman çaldı Ornette Coleman. Evet bu hafta da burada kapatıyoruz. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Çok benim için de faydalı oldu bu program. Ben Volkan Terzol, Hoşça Hoşçakalın. Ben Şevket Akıncı. Hoşçakalın. Ben Can Tutuk, hoşça Hoşçakalın.